Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar İyi kalpli insanlar Günaydın herkese bir kez daha Gökyüzüne yükseliyoruz trafik durumunu almak için Şenol Bey günaydın Alo Şenol Bey Şevkilerin dinleyicili Sizler de günaydın Evet ne yapıyoruz Şevkilerin e Ne yapacağımız belli Şenol Bey işte trafik durumunu alıyoruz Evet onu alıyoruz Başka ne yapıyoruz Bir şey mi sormamı istiyorsunuz yani. Ne yapıyorsunuz ee, Şevki Yenge gerçekten yoğun çalışmalar içindeyiz, bir beklenti içindeyiz, sürprizlere hazır olalım. Hazırız biz Şevki Yenge sizinle konuştuğumuz her saniye. <gülüyor> Elbette Şevki Yenge'ciğim biliyorsun programımızı çektik. Evet biliyorum olaylı çektiniz programı ne oldu bir cevap geldi mi? Şu anda cevap bekliyorum Şevki kaşet gitti. Kaşın gitti bakalım ne olacak? Bakalım yeni sejyonda kadınlar Şenol Gümbay'ına kavuşacaklar mı? Şenol Bey'in tatlı dili ekranlara yalayacak mı? Umuyoruz ya be her şey istediğiniz gibi gerçekleşir. Ne oldu Ankaralı Müştak? Ankaralı Müştak'ı dövdüm. Nasıl dövdünüz Bayağı tikmer soka dövdüm. Niye? Sen hoşçak geldi programa çapalarım şarkısını bile söylemedi. Evet, bir, o bir ter, ter, oldu. Ne yaptı o peki? Ya o benim arkamdan biraz ağır konuştu. Ondan sonra esas ağır laflarımı yeni albümümde söyleyeceğim sana dedi. Haa. E, orada da benim aklıma bir fikir geldi. Ne fikir geldi? Şimdi sevgiye geldim. Benim anladığım kadarıyla şu anda müzik dünyasındaki en büyük rahatsızlık Ne? Ne olabilir? Ne olabilir, ne olabilir? Şey, ya bu işte, bu köy pornosu dedikleri şey... Ya Şeyh abi onu söylemeyin ya dün gazete de vardı bizde bir rahatsız olduk o laftan ya Ama gerçekten yani inşallah bu şekillere layık değil bu şekiller duymak istemiyorlar Doğru söylüyorsunuz Şeyh Bey. Yani bu tip şarkılar insanları huzursuz etmekten terbiyesizlikten başka bir amacı hizmet etmiyor bence Şeyh Bey, ne kadar böyle sert konuşuyorsun Ben artık sert konuşacağım Şevki Ege biz de sanatçı olarak ne dedik esküz mi dedik ne dedik Kakalak dedik, nevere dedik, arkadaşa dedik, ama hiçbir bir şey ben terbiyesizce, arsızca, efendim cinsel cinsel şeyler söylemedik. Doğru söylüyorsun Şeyh Bey. Ama neden söylemedik? Salak mıyız, enayi miyiz biz? İlkelisiniz. siniz. boş ver oğlum, Yemişim ilkesini ya bir şey milli değil. Ben de en yakın bunu söylemek istiyorum. Ama şimdi Şenol Bey, yani hakikaten bir şey diye başladınız hani bunu yanlıştır falan değil. Yanlıştır der demedim yani. Bunlar derim, ekmek burada. Şimdi bunlar satıyor oğlum. Ne yapacaksınız, böyle bir E bu tip bir şarkı yapacağız ama... ...miraslamış ki Şenol Gün farkıyla. Onu tahmin ediyoruz. Ee, sen şimdi bana bir karı bulabilir misin? Şerol ben size bir sopa bulup bir belinize vereceğim. Oğlum niye ya bir karı bulayım? Şerol Bey hakikaten geleceğim ya bu. Çöp bidonlarına çarpacağım sizi ya döve döve. Şimdi şey bir sanata tabii gün katkı olacak mı ya? Ya Allah Ne katkısı et, ettiğin lafını farkında mısın sen? Ne istiyorsun benden ya? Yani? Hadi oğlum be. Şimdi ben ne istiyorum sende ve onu sana açık açık anlayayım. Benim esas istediğim... Biz anladık sizin esas istediğinizi. Diyesek anlamadın. Anlarsan sinirlenmesi böyle. İyitam belki yanlış anladım. Buyurun bir daha dinliyorum. Benim esas istediğim bana bir kız bulmaz. Ya, <gülüyor> ya Şeram Bey, ne alakası var ya? Ya düet yapacağım. Düet mi? Eee düet yapacağım. He ben bir şey yani Eeeee seni ne zannettin? Ben ne Bir şey zannetmeyim Seni ne zannettin? Bir şey zannetmedim Senin ne? için şunu bir şey ölümseriz Ne alakası kızım başarılı ya Ehehehe <gülüyor> Güldün değil mi? Güldün ama hiçbiri görecek Bir kızla erotik bir şarkı yapmaya karar verdim İyi bravo Şuray en güzel siz verdiniz Niye babalar birisini bulman lazım? Ben niye buluyorum ya? Şey çevirin geliştir oğlum Niye gülüyorsun? Genişli mi çevirin? Ya ne, ben nasıl bulacağım? ya? Nereden bak, nasıl gideceğim insanlara? Ya yani bizim böyle bir sanatçı arkadaşımız vardı. O yüzden biraz erotizme yatkındı. Güzel böyle bir oyun havası yapacağız. Erotik diye bunu söyleyebilirsiniz herhalde. Nasıl olacak şarkı? Şarkıyı düşünmedim artık. Kız gelsin birbirimizle birbirimize sıralım. ondan sonra şarkıyı da yavaş yavaş kaydederiz. Şeyh abi ben bir şey size yardımcı olurum. Ee, şey var mı bir tercihiniz? Kumral istiyorum sevgiye de. Allah'a sevinçler. Evet tamam şey abi ben bakacağım. Bedel de şöyle 100 dolar falan bir şey veririm. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar